1052 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in İhlas Suresini severek çokça okuyan bir sahabiye Allah'ın da kendisini çok sevdiğini söylemeleri, Hazreti Peygamber sahabilerinden birini bir askeri birliğin başına kumandan olarak tayin etmişti, bu adam sefer boyunca kıldırdığı namazların son rekatında İhlas Suresini okudu, Medine'ye döndüklerinde onun bu yaptığı Hazreti Peygamber'e haber verildi, Hazreti Peygamber, gidin sorun bakalım niçin böyle yapmış, buyurdular, kendisine sorulduğunda sahabi, bu şuur Rahman'ın sıfatlarını içermektedir, bu yüzden onu okumayı çok seviyorum, dedi, onun cevabını işittiklerinde Hazreti Peygamber, öyleyse ona Allah'ın da kendisini çok sevdiğini söyleyiniz, buyurdular.